Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza Duha suresiyle ile devam ediyoruz. Musaf'taki sıralamada 93. iniş sırasına göre 11. suredir. Feccr suresinden sonra İnşirah suresinden önce Mekke'de inmiştir. Rivayete göre Fecr suresinin inişinden sonra öncekine nispetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu olayı kullanarak Hazreti Peygamber'e ''Herhalde Rabbin sana darıldı ve seni terk etti.'' demişlerdi. Bu sözlerden dolayı Hazreti Peygamber'in duyduğu üzüntü üzerine bu sure inmiştir. Bizim iniş sıralamasında esas aldığımız bu rivayet dışında, Duha suresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır. İlk vahiyden, Alak ve Müddesir surelerinin ilk ayetlerinden sonra uzunca bir süre vahiy kesilmiş, tekrar başladığında ilk olarak Duha suresi gelmiştir. Necm suresinde geçen, Cebrail'i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma sonucu Hz. Peygamber'de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahiy kesilmiş, sonra Duha Suresi gelmiştir. Vahyin makul sebeplerle kesilip araya fasılaların girmesi her seferinde muhaliflerin dedikodu yapmalarına vesile olmuş, Allah da Resulünü teselli etmiştir. Sure, adını birinci ayetinde geçen ve kuşluk vakti anlamına gelen duha kelimesinden almıştır. Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere, Hz. Peygamber'e Yüce Allah'ın himayesi sayesinde, çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine kararıp Sakinleştiği geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu, senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup, zengin etmedi mi? O halde sakın yetime kötülük ve haksızlık etme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Duha kelimesi, kuşluk anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler ikinci ayetteki Gecenin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler. İbni Aşur'a göre ise kelime burada da kuşluk vaktini ifade etmekte olup, bununla tıpkı kuşluk vakti güneş ışığının yeryüzünü bütünüyle kaplaması gibi, vahiy ışığının da dünyaya inip aydınlatmaya başladığına imada bulunulmuştur. İkinci ayetteki gece karanlığı da, Hz. Peygamber'in bu vakitte evinde veya Kabe çevresinde sesli olarak Kur'an'ı okuduğu müşriklerin ise onu gizlice dinledikleri vakit olup bundan dolayı bu iki vakit üzerine yemin edilmiştir. Yeminin amacı putperestlerin artık Hz. Peygamber'e vahyin gelmez olduğu Allah'ın onu terk ettiği iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille belirtmektir. İşin sonu diye çevirdiğimiz ahiretle öncesi diye çevirdiğimiz ''Ula'' kelimesinin buradaki anlamları konusunda iki yorum yapılmıştır. A. Senin bundan sonraki hayatın, bundan önceki hayatından daha güzel ve başarılı olacak, özellikle peygamberlik görevinin sonu başlangıcından daha verimli olacak. B. Ebedi olan ahirette cennetteki hayatın, geçici olan dünya hayatından daha güzel olacak. Bize göre bu ayetlerin inmesine sebep olan putperestlerin artık Muhammed'e vahiy gelmiyor, Allah onu unuttu gibi sözler söyleyerek peygamberin sonunun geldiğini, davasının fiyaskoyla biteceğini ummaları karşısında Allah Teala, Resulünün sonunun gelmesi şöyle dursun, bundan sonraki hayatının peygamberlik faaliyetlerinin ruhani tekamülünün öncekinden daha verimli, daha başarılı olacağını müjdelemiştir. Hz. Peygamber, annesi ona hamileyken babasını, 6 yaşındayken de annesini kaybetmiş, önce dedesi Abdülmuttalib'in, onun ölümünden sonra da amcası Ebu Talib'in himayesinde yetişmiştir. Ebu Talib, yeğeninin peygamberliğini kabul ettiğini açıkça ilan etmemekle birlikte düşmanlarına karşı onu korumuştur. Fakat Ebu Talib ve Hz. Peygamberin eşi Hatice vefat edince müşrikler ona karşı saldırılarını artırmışlardı. Bu surede Allah, o güne kadar peygamberine verdiklerini hatırlatarak teselli etmiş geleceğinin daha iyi olacağını da müjdelemiştir. Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi diye çevirdiğimiz 7. ayeti bazı müfessirler, Resulullah küçük iken Mekke vadilerinden birinde yolunu şaşırıp kaybolmuştu. Allah onun dedesine gelmesini sağladı şeklinde yorumlarken, bazıları da Resulullah amcası Ebu Talip'le birlikte Suriye'ye giderken Yolda kaybolmuştu. Allah'ın yardımıyla amcasını buldu demişlerdir. Buna benzer başka yorumlar da olmakla birlikte bunlar ayetin amacına açıklık getirici nitelikte görünmemektedir. Bizim de katıldığımız müfessirlerin çoğunluğunun yorumuna göre ise bu ayette Hz. Muhammed'in peygamberlikten sonraki dönemiyle önceki dönemi arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. Nitekim o peygamber olmadan önce de başta putperestlik olmak üzere kendi toplumunda hakim olan inanç ve yaşayışın yanlışlığını, insanın varlık amacına yakışmadığını görüyor, bu gidişi asla beğenmiyordu. Ama onların bundan nasıl kurtulacaklarını da bilmiyordu. Ayetteki deyimiyle bu konuda yol bilmez bir haldeydi. İşte Yüce Allah Kur'an'ı göndererek onu bu durumdan kurtarıp, Yolunu aydınlattı, ona hem varacağı hedefi hem de o hedefe nasıl varacağını öğretti. Hz. Peygamber Kureyş'in soylu bir ailesine mensup olmakla birlikte yetim ve himayeye muhtaç olarak büyümüştü. Çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları yoksulluk içerisinde geçmiş, daha sonra gerek kendisinin ticari faaliyetleri, gerekse zengin bir tüccar olan Hazreti Hatice ile evlenmesi ve eşinin tüm servetini onun yönetimine bırakması neticesinde fakirlikten kurtulmuştur. Ancak buradaki zenginleştirmeyi Allah Teala'nın Resulüne gönderdiği vahiy ile onun ruh ve kalp dünyasını zenginleştirmesi, onu hem kendisini hem insanlığı aydınlatabilecek zenginlikte hakikatlere mazhar kılması şeklinde anlamak da mümkündür. Bazı müfessirlere göre 8. ayette, ''O'nun hayatındaki bu gelişme hatırlatılarak kendisine bu imkanları sağlayan Allah'ın ona darılmasının, kendisini terk etmesinin söz konusu olamayacağı bildirilmiştir.'' Cahiliye döneminde yetimlerin, yoksulların hakları gözetilmez, malları ellerinden alınır, kendilerine zulmedilirdi. Buna göre 9-10. ayetlerin ana hedefi, Resulullah'ın şahsında bütünüyle toplumun dikkatini bu iki temel ahlaki ve sosyal problem üzerine çekmek ve bunları çözüme kavuşturmaktı. Bunun yanında daha özel olarak Resulullah'a mashar olduğu anılan ihsanlar karşısında, şükür mahiyetinde bazı görevleri hatırlatılmaktadır. Burada sıralanan görevlerin, 6-8. ayetlerde Hz. Peygamber'e bahşedildiği bildirilen ilahi lütuflarla alakalı olduğu görülmektedir. Buna göre, Allah onu yetim iken korumuştur, o da yetimi incitmemeli, himaye etmelidir. Allah ona ne yapacağını bilmez iken yol göstermiştir, o da kendisine, bir şeyler sorup aydınlanmak isteyeni geri çevirmemelidir. Allah onu yoksulken zengin kılmıştır, o da kendisinden yardım isteyeni azarlamamalı, gereken yardımı yapabildiği kadar yapmalıdır. Şükürle ilgili bu özel görevler örnek olarak sıralandıktan sonra, sure bu konuda Rabbinin lütuflarını şükranla an şeklindeki genel ve kuşatıcı bir buyrukla tamamlanmıştır. Bazı müfessirler buradaki nimet kelimesini, Kur'an, peygamberlik, bu surede Resulullah'a lütfedildiği bildirilen şeyler gibi, değişik manalarla açıklamışlarsa da, bunu Resulullah'ın hayatı boyunca mazhar olduğu maddi ve manevi bütün lütuflar, nimetler olarak anlamak, surenin amacına ve ayetlerin akışına daha uygun düşmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, Hz. Peygamber'in hayat hikayesi onun eşsiz ahlakını açıkça göstermektedir ve bu ayetlerde söz konusu edilen uyarılara onun herhangi bir davranışı sebep olmuş değildir. Kur'an'ın irşat ve eğitimde kullandığı üslup gereği burada onun şahsında bütün insanlığa hitap edilmektedir. Bunun yanında daha özel olarak Resulullah'a mazhar olduğu anılan ihsanlar karşısında Şükür mahiyetinde bazı görevleri hatırlatılmaktadır. Kıymetli dinleyenler, Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda bugün sizlere Duha suresinin tefsirini aktardık. Şimdilik Allah'a emanet olun.